Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü programında bugün Ömer Akılani ile birlikteyiz. Aslında Ömer bize daha önce de konuk olmuştu. O zaman hı hı. onun e, kendi yolculuğunu konuşmuştuk. E, İstanbul'a ne zaman geldiğini, neler yaptığını konuşmuştuk. E, bir genç müzisyen olarak. Bu kez e, Ömer'in çaldığı bir gruptan bahsetmek istiyoruz. Mood Band'den. Hı hı. E, ve Mood Band'in tek aslında Türkçe konuşan üyesi olduğu için <gülüyor> yine temsilen e, Ömer bugün bizimle birlikte. Hoş geldin tekrar. Teşekkür, teşekkürler. Çok teşekkürler abi. geldiğin Teşekkür. için. Ee, Ömer biraz böyle bu grup kimlerden oluşuyor ve siz nasıl kurdunuz nasıl bir araya geldiniz biraz böyle bahsedelim mi? Aa ee, tabii şimdi Mood, mood Band e, Türkiye'de yap, yap, ya, yapılmış Türkiye'de e, birbirimizi bulduk aslında e, mesela kaman çalanlar bu kaç onlar bir ailedir ve ben onları tanıyorum Suriye'deyken biz Suriyeliyiz ve harpteyken bayağı bir konserler yaptık beraber buraya geldik zaman da. E, ...fazla müzisyen, tanı, tanıdığımız müzisyenler yoktu ama çok Suriyel, Suriyeliler müzisyenler var İstanbul'da. Ve buradan mesela bir e, klavye aldık, buradan Suriyelist aldık. Buradan böyle ve bir grup kurduk ve güzel bir fikirdi. E, ve zamanla zamanla baya inşallah iyi gidiyor. Grubun tamamı Suriyelilerden oluşuyor, Suriyeli müzisyenlerden. Peki herkes Halep'ten mi yoksa... Aynen. Şimdi biz altı kişiyiz, dört kişi Halep'ten, bir kişi Homs'tan, bir kişi Halep gibi Afrin. Afrin'den. Hı. Hı hı. Peki e, yani ilk başta bildiğim kadarıyla sokakta müzik yapıyordunuz. Aynen. E asa orada bir grup oluştu. Aynen. Ee, asıl, ve hala yapıyoruz müzik. E, Sıklardan e, çalıyoruz hala evet. Peki işte sokakta çalmaya başladığınızda birbirinizi yavaş yavaş tanıdınız. Sonra grubun ismi nasıl ortaya çıktı? Bir repertuarı nasıl netleştirdiniz filan? Yani bir, bir grup oldunuz aslında. Aynen, aynen. Aslında e, ilk ilk başta ilk çalmaya başladık zamanda baktık böyle no, tamam biz biz bir grup olduk. Ondan sonra baktık e, yani e, mil, e, genel olarak İstiklal'daki müzisyenler böyle grup Grup kromayı sevmiyorlar. Geliyorlar, çalıyorlar, eğleniyorlar, para alıyorlar, gidiyorlar. Evet Çok yani, değişiyor aslında aynen, grupların aynen, elemanları. Evet. <gülüyor> biz öyle beğenmedik. Biz diyoruz yani biz günlük beraberiz. Her gün beraber yiyoruz. Her gün beraber falan. Her gün görüşüyoruz. Yani her gün görüşüyoruz. Baya bir 6-7 saat. O zaman biz grubuz yani. Hı -hı. Ee, ve bir arada böyle oturduk. Dedik, e, bir sayfa açalım. Bir bir yapacağız. Ve isim atalım. Ee, isim zorla Moodband <gülüyor> diye Hı -hı. yaptık. Ve güzeldi ve e, genel olarak İstiklal'daki müzisyenlerden böyle gruplar yoktu yani hala yok göremiyorum ve o, bu şey bence yanlış yani grup olması lazım kurması lazım. Evet hala aslında böyle konserler için filan grup sorulduğunda ilk akla gelen grup Aynen. Mood Band oluyor çünkü Aynen. bir ismi var ulaşılabilirliği var sosyal Aynen. medya hesabınız var Aynen. Facebook'ta sayfanız var Aynen. bu arada dinleyicilere de haber verelim Facebook sayfasından <gülüyor> Mood Band'i takip edebilirsiniz. Youtube'da da bazı videoları var <gülüyor> ee, peki ne tür müzik yapıyorsunuz yani ne, ne tür şarkılar çalıyorsunuz azıcık bahsedelim. ...sonra örnek dinleyelim istersen bir tane. Evet, şu, aynen. Ee, genel olarak Alpçe müziği yapıyoruz ve Oriental müziği yapıyoruz. Ee, biraz e, Türk... E, ...Türk... E, bir, ...bir Alpçe şarkılar yapıyoruz. Türkçe versiyonları olan olanları da var. Ee, ve e, bazen müzik yapıyoruz. Söylemeden yani söz olmadan. Ee, ve genel olarak... E, ...bazen mesela bir, bir konser oluyor. Böyle mesela... E, ...Western people, yani bile yabancı kişilerle bir, bir tane iki tane bir yabancı şarkı yapıyoruz. Bazen mesela üç dört tane Türkçe şarkı yapıyoruz. Bazen bir tane Fransızca yapıyoruz. Böyle bir şey. Ve devam ediyoruz diyoruz? Böyle bir mix yapmak severiz. Ama en çok Oriental tarzı yapıyoruz. Peki o şarkılardan birini dinleyelim mi? Hangisini çalmak istersin? Ee, Toba. Toba. ile birlikteyiz. göçmen müziği, müziğin göçünde Mood Band'i konuşuyoruz. Aynen. Ömer ben bu işin biraz ekonomisini merak ediyorum. Yani işte sokakta çalmak mesela altı kişilik bir grup için... ...kaç saat sokakta çalarsanız bu yeterli bir gelir elde etmenizi sağlıyor. Ee, ya da sokakta çalmak mıydı sizin baştan beri hedefiniz... ...yoksa burada çalmak size başka kapılar açtı mı? Biraz bunları konuşalım mı? Aynen tabii. Şimdi e, İstiklal'da çalmak tabii başka kapıları çok getirdi ve e, e, ve onun onun yüzünden bayağı bir e, fırsatlarımız çok oldu. E, e, çünkü estrada çalarken tü, milleti görürsün. Millet e, bize çok gelir, e, numarayı verir. E, bir şey söyler. Mesela Türk e, Türklerle e, Türk Türk sanatçılarla arkadaşlarımız oldu, Arapça sanatçılarla arkadaşlarımız oldu, ee, ortak konserleri bir yaptı bir be yaptık beraber müzisyenlerle falan beraber falan ve e, o şey bayağı çok kapıları açtı bize istiklalda çalmak ve bizim hedefimiz istiklalda çalmaktan bir e, e, bizim e, müziğimiz millet duysun iki eğlence yani eğlenelim ve üç üçüncü e, tabii para parayı yüzünden çünkü biz biz bizim bizim grubumuz hep hepimiz çalışıyoruz müzisyen olarak yani hobi olarak değil çalışıyoruz hmm. onun Profesörümüz müzisyenlersiniz. Hangi hmm. Peki kaç saat çalıyorsunuz İstiklal Caddesi'nde? Yani iyi bir gelir elde etmek için başka bir yerde çalışmıyorsan kaç saat çalmak gerekiyor sokakta mesela? Ee, şimdi iyi demeyelim de yeterli diyelim hani. Anladım. Ee, şimdi bazen bazen bayağı çok çalıyoruz. Bazen bazen hiç almıyoruz. Sakış da az çalıyoruz çünkü soğuk oluyor falan. Hı -hı. Yürüyor biraz zor oluyor. Ee, yazda bayağı bir 6-7 saat Çalarız rahat rahat ve güzel olur yani. Ee, ama kışta böyle bir üç saat dört saatman sonra sıkılırız. <gülüyor> Zorlaşıyor derhal <gülüyor> zor. Peki şey nasıl? Yani bana ben Suriyeli müzisyenlerle görüşmeler yaptığım için çok sorulan bir soru. Ve aslında çok cevabını iyi bilmiyorum. Ee, şimdi İranlı müzisyenler de var sokakta çalan çok sayıda. Türkiye'li Kürt müzisyenler var. E, yine sokakta İstiklal Caddesi'ne çalan. Yani bu grupların arasındaki iletişim, ilişki nasıl oluyor? Evet. Genel olarak e, şimdi bayağı bir konserler yaptık e, İran müzisyenler arkadaşlarımızla, Türkler müzisyenler arkadaşlarımızla ve, Arap, ve da mesela Suriyeliler olmayanlar e, müzisyenler de var burada. Bayağı her, yani herkes genel olarak birbirini seviyor, böyle sorun, büyük sorunlar olmuyor. E, İstiklal'da çalarken biz de İstiklal'da mesela biz Arap grubuyuz, bizden 100 metre sonra İran grubu görürsün, biz onlardan 100 metre sonra ...kürtüler görüyorsunuz ve genel olarak... ...herkes böyle sağım söylüyor, sorun yok... Böyle ...mutlu yani... yani bir, bir, ...birbirimizi seviyoruz diye... ...diyebilirim. Hı -hı. Bazen... ...sorunlar oluyor. Mesela... ...işte müzik... ...yani mesela... Işte, mesela ...belediye sorunlar çıkartıyor... ...burada çalmak yasak. İşte... ...koşuyorlar, kim buraya gelecek diye. Ha evet, yani, yani caddeyi paylaşmakta mı sorun... ...olabiliyor bazen? Evet, bazen oluyor yani... ...bazen Hı -hı. oluyor ama genel olarak... İyiler herkes yani fazla olmuyor ama biraz peki zabıta nasıl davranıyor yani aslında çok. siz özel bir izin almadan çalıyorsunuz evet e, ama bazen müdahale ediyor bazen etmiyor değil mi neye e, göre e, be, Vallahi neye göre kimse bilmez ve <gülüyor> <gülüyor> çok ve çok ve çok, çok garip bir şey ben gördüm çünkü yani bir gün geliyorlar polis yeniymişler yeni güzel davranıyorlar bizim le çok iyisiniz falan davranıyorlar. Gelecek gün aynı polis ya da başka bir be, polis ya da ya da belediye geliyorlar. Mesela vurmalı, enstrümanları alıyorlar. Ve e, mesela bir speaker varsa de anflı e, verse onu da alıyorlar. Bazen gitareleri da alıyorlar, enstrümanları da alıyorlar. Bazen bizi alıyorlar. Mesela geçen hafta beni aldılar. Ne yapıyorlar? Gözaltına mı alıyorlar? Hayır, e, aldılar beni saat 12 gece gibi çalıyorduk istiklalda. Aldılar beni, e, polis aldılar. Ee, ne diye çevreye rahatsızlık vermek diye ee, kim bilmem bir, bir dükkan şikayet etmiş ve gel, polis gelmiş beni almış. Niyeti peki ne yaptılar nereye götürdüler? Ee, üç dört saat oturdum orada ve sonuçta ceza var 125 TL. Hı -hı. Ve, yani ben sadece kızdım bir şey kızdım ben üzüldüm yani milletin yanında böyle beni aldılar sanki. Yalnız, suçluyum, suçluyum. Yani ben de bakıyorum böyle yani ayıp değil mi milletin önünde falan ve millet polise gidiyor soruyor ne yaptılar yani, yani bıraksın onları eğleniyoruz falan hmm. ve işte öyle bir şey ve genel olarak mesela yine de bu defa enstrümanlarımızı almadılar en azından genel olarak enstrümanlarımızı al alıyorlar ve her instrument alacaksan bir e, para ödemen gerektir. Hı, ceza ödüyorsun. Aynen. E, ceza ödüyorsun. E, ve zabıt yap zabıt yapıyorlar falan. Çevre rahatsızlık verme. Aslında çevre rahatsızlık verme mal satıp e, olanlara. Yani mesela mal satıyorum Hı. ama... ...aslında ben mal satmıyorum. Yani Hı. bir müzik yapıyorum. O nasıl kanunudur bilmiyorum. Ama Hı. öyle bir sonra oluyor. Peki sence yani Suriyelilere, İranlılara... ...işte Türkiye'li Kürt müzisyenlere ya da başkalarına... ...aynı şekilde mi davranıyor zabıta? Ya da bir ayrımcılık var mı? Ne, ne dersin? E, şimdi... E, şimdi... Aynı, aynı şekilde davranıyor, ee, hangi konuda izin vermemek konuda. Hı. Kimse izin almıyor. İranlılar almıyor, Kürtler de almıyor, biz de almıyoruz. Gruplar zaten almak yasak. Bir izin alacaksan iki kişi olacak. İstiklal'de açılacak ya da metro istasyonunda kalacak. İki, iki kişi ve iki kişi öğrenci olması lazım ve Türk. Ee, ve Burma enstrümanları yok. Biz de biz de 5 kişiyiz. Yabancıyız. Öğrenci, e, onlarda büyükler öğrenciye de yok. Burma enstrümanları da var. bayağı ters. Hiçbir şekilde Aynı, hiçbir şey al, almıyoruz izni. <gülüyor> Ama e, ama e, Türkler, ben öyle görüyorum, belediye ve zabıta e, Türklerle daha iyi davranıyor. Çünkü Türk müziği ne zannediyorlar? Türk müziği e, rahatsızlık olmuyor ondan ama Arapça müziği rahatsızlık oluyor ondan. Hmm. Peki bu konuda bir soru daha soracağım sana. Bir parça daha dinleyelim istersen. Aynen olur. Bir Kürdürü Hicazker Longa var. Çok -longa iyi bildiğimiz aynen. onu çalmışsınız. Longa <gülüyor> evet. Sizden dinleyelim. Sevgili Açık Radyo Dinleyicileri, Göçmenin Müziği, Müziğin Güçünde... ...Emer Alklani ile birlikteyiz. E, mood Band'ı konuşuyoruz Aynen. bugün. E, Ömer, biraz önce dedin ki... ...bazen şikayet oluyor... ...ya da işte zabıta geliyor ve rahatsızlık vermekten oluyor. <gülüyor> e, şey ne dersin yani... ...insanlar gerçekten sokaktan geçenler... ...özellikle Türkiyeliler... E, ...nasıl karşılıyorlar müziğinizi? Yani böyle olumlu mu onların bakış açıları... ...yoksa olumsuz şeylerle karşılaşıyor musunuz? Ha. E, çünkü çok... E, ...pardon... ...şimdi çok e, iyi bir insanlar e, görüyoruz Türk milletten ve çok bile uh, seviyorlar bizi ve bazen bile çikolataları getiriyorlar bazen böyle fotoğraflar almak isteyenler çok bile sevenler de var uh, ben de çok sevinirim onları görünce ve tabii uh, az bir, şek az bir uh, şekilde öbür insanlara var bize geliyorlar diyorlar ki siz ne yapıyorsunuz burada gidin suya savaşlayın <gülüyor> ...ülkemizin, ülke, ülkemizinden çıkın falan. Öyle ee, ver, öyle Biz de ik, ikiyle, yani herkesle... ...aynı şekilde davranıyoruz yani. yani. Tamam, çekimler falan böyle o kadar. Hı. Peki, Ama... Arap ülkelerinden gelen turistler de var. Yine İstiklal Caddesi'nde onlar da sizi dinliyorlar Hı. değil mi? Aynen. O, on, o, o, büyük bir bir şekilde onları... E, ...hani... O, ...hani yüzde... Yüzde yetmiş gibi onlar en çok bizi dinliyorlar. Ee, yabancı e, Arap Arap başka Arap ülkeler ülkelerden. Hmm. Adı nedir Türkçe'den bir dakika söyleyeyim. Ee, audience Audience, şey Çiçiden dinleyici, de, aynen, dinleyici. <gülüyor> Peki şöyle sorayım sana, şimdi siz e, sokakta çalmanın dışında belki de işte sokaktaki performansınız orada tanınmanız sayesinde bir takım mekanlarda da çalmaya başlıyorsunuz, konserler veriyorsunuz, davet alıyorsunuz veya restoranlarda çalıyorsunuz. E, mesela siz e, bir süre kalıcı olarak Hani kış boyunca bir restoranda çalıyordunuz düzenli bir şekilde. E, mesela kim geliyordu oraya? Oradalardaki audience'ınız kim? E, e, o, kimler dinliyor sizin müziğinizi? O, o, orada aynı Arap Arap ülkeler ülkelerden gelen olarak ve Türk ülkelerden de var. Ee, böyle biraz Türkler, Arapça bilenler de geliyorlar böyle e, birkaç kişiden you know, günlük geliyorlar da. Ve genel olarak e, en çok mesela çaldığımız restoranda o kışta Arapırantı O yüzden Arap, Arap ülkelerden Araplar geliyor ve e, mesela başka mesela yaptığımız bir bar konseller barlarda ya da kaf, kafelerde e, Türk milleti en çok geliyorlar Arap millet olmuyor orada çok e, bazı sahnelerde yapıyoruz üniversiteler yapıyoruz orada öğrenciler e, dün yani her yerden öğrenci var e, <gülüyor> o konuma değişiyor nerede konser <gülüyor> verdiğinizde göre ayn. değişiyor Peki e, şey sorayım şimdi farklı mekanlarda çalıyoruz. farklı dinicileri çalıyoruz dedin. Hmm. Hep aynı repertuar mı çalıyorsunuz yoksa dinleyiciye göre repertuar değiştiriyor musunuz? Ee, şimdi genel olarak e, söylediğim gibi bir programımız var. Ertuğrul yapıyoruz. Bir söylediğim gibi 3-4 tane İngilizce şarkıları var. Bir 3-4 e, tane bir daha Türkçe şarkı var. Bir de iki tane mesela Fransızca falan. E, ve e, neredeyse biz bakıyoruz Hava'ya göre. Mesela e, bir çok Türk milleti gördük zaman da tamam e, e, Türk şarkıları hemen hemen atıyoruz yapıyoruz e, ondan sonra devam ediyoruz programımız yani hmm. ama e, havaya göre bir iki üç, üç tane şarkı ...havaya göre yani seçiyoruz evet. Peki bir şey soracağım sana... ...şimdi Arapça şarkılar çalıyoruz dedin... ...bir yandan da aslında aranızda da bir tane... ...Kürt müzisyen var değil mi? Suriyeli Kürt müzisyen var. Evet var, evet. Ee, ve genelde Türkiye'deki Sur Suriyeli Kürt müzisyenler... ...her şeyden şikayet ediyorlar... ...yani herkes Arapça müzik dinlemek istiyor bizden diyorlar. Yani <gülüyor> genelde insanlar... ...hani sanki Suriyeli olunca Arap olmanız gerekirmiş gibi... ...Arapça müzik yapmanız <gülüyor> gerekirmiş Hiç Kürtçe şarkı çalıyor musunuz? Kürtçe şarkıyı aslında bir tane biliyoruz ama çalmıyoruz fazla da. Çünkü, e ...bizim bizim dinleyiciler, dinleyicilerden, şimdi öğrendim bu kelimeyi, <gülüyor> ee, fazla Kürtler yoktu ve hala yok. Ee, ve zaten e, Kürt müzisyenleri çok var <gülüyor> ortada. <gülüyor> o yüzden yani, ener. Aynen, aynen ve o bizden bir şey iste, istenmez ondan at evet, Kürtçemizden. Hmm. Ama bizim de bir kafe çalan Oda Kürt, o da bayağı çok iyi bir müzisyendir. Ben onu çok böyle zeki olarak müzikte görüyorum. Evet, çok iyi müzisyen Evet, ben de bir tanıyorum. Çok aynen. iyi müzisyen gerçekten. Evet ve adını da söyleyelim mi? Evet, Hamide Şeyh Ali. o da çok o da çok yakın bir arkadaş bizimle oldu ve o da Kürt müziklere yap, yapıyor yani bazen böyle iste, istenince yapıyor. Evet. Peki bu Arapça şarkılar, çaldığınız Arapça şarkılar her, hepsi Suriye'den değil değil mi? Başka yani Arap coğrafyasından daha böyle genel bir şeyden, çevreden hmm. şarkılar çalışıyorsunuz. Genel olarak var evet. Bütün Arap ülkelerden şarkılarımız var. Yani Suriye şarkılarından herhalde yüzde yirmi sadece şarkılarımızdan. Biz Lübnanlı şarkılar yapıyoruz. Suriye Arabia, Suriye Arabiya şarkılar yapıyoruz. Libya, Fas, Irak, Ordon, Palestine. Palestine. Yani... Bütün ülkelerden bir şekilde alıyoruz ve böyle bir mix yapıyoruz ya da cover yapıyoruz. Hmm. Ve her beş tane şarkı e, beraber yapıyoruz. Hmm, Potpourri diyoruz biz Aynen, ona. Mi hmm. mix, mix yapıyoruz ve diyoruz ki mesela bu mix... Filistin mix'i. 5 tane şarkı Filistin'le. Ondan hmm. sonra ge ge gelecek şarkı, Beş tane şarkı gelecek track, 5 tane şarkı Iraklı. Diyoruz ki bu Irak mix'i böyle bir şey. Hmm, çok güzel. Peki albüm yapmayı düşünüyor musunuz? Yapıyoruz. Düşünüyoruz ve inşallah kayıt da başlayacağız. Aslında Ramazan'da başlamak başlamak e, düşün başlamayı düşünüyorduk. Ondan sonra birkaç sorunun oldu. Eee kayıtla ve yani e, kayıt devam kayıtlı devam edeceğiz. Ondan sonra bir öyle bir hedefimiz var. de yapacağız ve İstiklal'de çalarken CD'leri göstereceğiz millete yani. Hmm. Ee, bir şey daha sorayım sana. Ramazan dedin. Siz Ramazan boyunca bazen teknelerde de çalıyorsunuz değil evet, mi? Evet. Yani böyle akşamleyin hmm. iftar saati, iftar Aynen. sonrası falan. Oralara gelenler kimler oluyor? Yine e, daha çok Arap turistler mi? Ee, şimdi genel olarak... E... İki tane Arap tekniği var ve öbürleri Türk tekniği ve bir tane herhalde yabancı tekniği ee, biz Arapça teknik Arap Arap tekneyi de çaldık ve orada çaldık için Çin orada Araplar en çok geliyor yani herhalde belki bir iki masa üç, üç masa Türkler var öbürleri hepsi Arap hmm. ee, ve Arap bütün ülkelerden geliyorlar. Mesela. Peki bu nasıl bir şey yani iftar saatinde başlayıp böyle ya da biraz öncesine başlayıp Aynı. gece boyunca süren bir şey mi? Aynen Sahur kadar gibi yani ee, iftardan başlar falan önce başlar saat. 1'e kadar falan gidiyor. Ee, sahurda yaparlar, gidiyorlar ve e, ve e, sadece orada müzik değil. Orada bir tiyatro da var. Dans et etmek de var. Böyle bir Arab arabesk eski dans etmek de var. Güzel böyle bir şey. Ve böyle bir aktiviteler de var. Orada hmm. yapıyorlar. Bir program sunuluyor yani Aynen. gelen turistlere Aynen. aslında. Aynen. Aynen. Genel olarak yani bir saat, iki saat müzik bu kadar. Öbürü saatleri başka bir aktiviteler de var. Evet. Hmm, anladım. Ee, peki bir son soru daha soracağım sana. Sen biraz önce dedin ki Türkiye'nin müzisyenlerle de, İranlı müzisyenlerle de konserler hmm. hani yaptık. Birlikte çaldık hmm. filan. Onlar nasıl oluyor? Nerelerde oluyor? Yani. Yani böyle siz birlikte mi birlikte bir müzik yapmak için bir irade gösteriyorsunuz yoksa birileri mi diyor ki bir konser yapın beraber? Ee, şimdi e, şimdi bir, bir, bir konser bir konser bir festival diyelim oldu mesela olunca e, çağırıyor mesela ki, ki e, kim ortada kim taksinde kim ortada falan mesela e, rap müzik istiyor ya tamam mutban çalıyoruz indie müzik istiyorlar tamam bir bu grup siklada çalıyor onun çağırırız falan ve ve bile yani şansla ya da bile <gülüyor> Tasarrufle, biz, biz İran'la grup, gruple e, karşılaştık e, festivalde. Ama arka arkaya çaldınız, birlikte çalmadınız birlikte değil mi? Çalmadık. Hiç öyle birlikte çalmayı denediniz ee, mi? Olacak ayın 20'sinde... Hı -hı. ...olacak bir... ...bu ayın ilerisinde bir konser konser var... Yani ee, bir Günü için yapılacak bir konser Türk, değil mi? Bir güzel bir Türk grupla ...beraber bir, bir tane şarkı yapacağız... Oh, ...böyle gelmiş, böyle bir şarkı... ...böyle gelmiş, böyle... Hı, şarkı, var, aynen. Biz Arapça versiyonel yapacağız... ...onları da Türkçe versiyonel yapacağız... ...ve hepimiz bir avuç alacağız... ...ve güzel olacak inşallah Hı -hı. bence... Evet... Ömer çok teşekkürler geldiğin için. Ben de. Ee, Rica çok. Programı kapatırken sizden bir şarkı daha dinleyelim mi? Tabii olur. <gülüyor> Bu galiba dört kişi yaptığınız bir kayıt. Evet dört kişi yaptık. Hangi evet. şarkı? Ah ya hala bir şarkı. It me, demek ki ne güzelsin. Bu hafta Ömer'le Mudband'i konuştuk. Çok teşekkürler tekrar Ömer geldiğin için. Rica ederim. ya